1147 numaralı konu, Cabir'in, gece ibadeti önce farzken, sonra ruhsat verildiğine dair rivayeti, bize gece ibadeti, ey örtüsüne bürünen, az bir kısmı hariç olmak üzere geceleyin kalk, Müzemmil, 73 suresi 1-2 ayetleriyle farz kılındı, biz ayaklarımız şişinceye kadar ibadet ettik, o zaman Allah Teala, gerçekten Rabbin senin gecenin üçte ikisinde kalktığını bilmektedir, Seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını bilmektedir. Geceyi ve gündüzü Allah takdir etmektedir. Sizin bunu sayamayacağınızı bildi. Böylece tevbenizi kabul etti. Şu halde Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Allah sizden hastalar olacağını, başkalarını ve diğerlerinin de Allah yolunda çarpışacaklarını bilmiştir. Öyle ise ondan, Kur'an'dan, kolay geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin ve Allah'a güzel bir borç verin. Hayır olarak kendi nefisleriniz için önden takdim ettiğiniz şeyleri daha hayırlı ve daha büyük bir ecre karşılık olarak Allah katında bulursunuz, Allah'tan mağfiret dileyin, şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir, Müzzemmil, 73 suresi 20 ayeti nazil oldu.